210. konu, Hazreti Ebu Bekir'in Hz. Peygamber'den ısrarla, ortaya çıkıp halkı açıkça İslam'a davet etmesini istemesi ve bu yolda halka hitap etmesi, Hazreti Peygamber'in ashabı toplanmıştı o sırada 38 kişiydiler, Hazreti Ebu Bekir, Peygamber'e, ortaya çıkıp halkı açıktan İslam'a davet etmesi için ısrar etti, Hazreti Peygamber, sayımız azdır, dediyse de Hazreti Ebu Bekir ısrarında devam etti, nihayet he,